1200 numaralı konu, Enes bin Malik'in mescide giderken kısa adımlarla yürümesi, Enes bin Malik'le beraber Basra'nın Zaviye isimli mahallesinde bulunuyorduk, Enes müezzinin ezanını işittiğinde kısa adımlarla yürüyerek mescidin kapısına geldi ve bana, ey sabit, niçin böyle yaptığımı biliyor musun, dedi, Allah daha iyi bilir, dedim Enes, adımlarım çoğalsın diye yaptım, dedi.